فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبده حتى لو أمن أحدكم دخل في كبدي جبل لتخالته عليه حتى تقبده شو لبوي رعايتس والسلام دجال çıkacaktır. Sonra Allah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 hoş bir rüzgarın esmesidir diyor İmam Nevevi Rahimullah Müslümin Şerhinde. Şimdi e, buradan şunu anlıyoruz. Mümin ve Müslümanların veya Müslüman ordu, ordularının mücadelesi işte bu latif rüzgarın estiği ana kadardır. Yani Allah Azza ve Celle müminlerin ruhunu dünyadan yani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 İmam Nevevi Rahimullah şerhinde bunun böyle olduğunu söylemiştir. Daha önce de geçtiği gibi Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'tan gelen hadiste bu rüzgarın Şam tarafından geleceği söylenmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen başka bir hadiste ise Resulullah ve vesselam şöyle buyuruyor. İnallaha yeb'asu rih'an min yemen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 Said bin Sam'an'dan şöyle rivayet etmektedir. Ben Ebu Hureyre radıyallahu'n Abu Kaded radıyallahuha Resulullah Aleyhissalatu şu hadisini rivayet ettiğini duydum. Hacarü'l-Esved ile Makamı İbrahim arasında bir adama behat edilir. Kabe'yi ancak oranın halkı mübah kılar.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 isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Yine İbn-i Kesir, isnadı ceyyid ve kavidir demiştir. Elbani, rahimullah rahimahullah, senedinin sahih olduğunu söylemiştir. Ravileri Said bin Sem'an dışında Buhari ve Müslim'in Sika ravileridir. Said de Sika'dır demiştir. Es-Sisilatul Ahadisi Sahihada. Yine Abdullah İbni Hamar, radıyallahu anh şöyle demiştir. بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام شير دركا اشتم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه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 bize orayı tarif etsen daha önce orayı görmüş değilsin. Yani İsra ve Miraç hadisesinde, Aleyhisselatü Vesselam, Kudüs'e gitmesi, Mescid-i Aksa'ya gitmesi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlar bana bu soruyu sorduklarında ben gerçekten yani dikkat etmemiştim. Mesela oranın kaç sütunu var, nasıldır, nerede kapısı var gibi sorular sordular. Aleyhisselatü Vesselam'e bu soruyu sorunca müşrikler Allah Subhanehu ve Teala onu zorda bırakmadı ve hemen onun önüne...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 şu an görür gibiyim ve onu tarif ediyor. Diyor ki kel kafalı, ayak mafzallarında eğrilik olan yani çarpık bacaklı Kabe'yi küreği ve kazmasıyla vuruyor. Küreği ve kazmasıyla Kabe'yi yıkmak için uğraşıyor. Yine i̇mam Ahmed, Ahmet, Buhari ve Müslim radıyallahu anhüm Ebu Hureyre radıyallahu anhühten Resulü'nün şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Yuharribul ka'bete Rusuay Min nimin el minel habeşe. iki cılız bacaklı birisi tahrip eder. Yine İmam Ahmed ve Buhari, Rahimullah, İbn Abbas adı Allah'ın ve Aleyhisselam'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ke enzuru n iley. Sanki ben apışık ökçeler birbirine uzak olup uçları yakın yani ayakları çarpık diye tarif ediyorum Aleyhisselatü Vesselam. Sanki ben ayakları çarpık bir şekilde yürüyen. Ke enni enzuru ileyhi esvede, efhaca, yankuduha, hacaram hacara, <gülüyor> yani Kabe.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 yazhar du kabe. "Bana, "Hasipte, "Annu, "Kale, "Yehdem Ahir zamanda iki cılız bacaklı kabeye üstün gelir. Rabi diyor ki, o yani aleyhissalatu salam'ın onu yıkar dediğini zannediyorum. Hadis.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 Kabe'nin yıkılmasına izin verecektir. Dolayısıyla dünyadan önce Kabe yıkılıyor. Dolayısıyla bu da bir kıyamet haberidir. Ve Kabe'nin yıkılmasıyla da artık yeryüzünde kendisi kulluk için yaratılmış olan insan, özellikle müminler, yani bu ayeti iyi anlamış müminler,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 Yani ne bu soruyu soranlar tabiri caizse artık ömrünün e, ahirine gelmiş manasında e, veya bu yaş ortalamasında olan kimselerdi. Aleyhisselatü Vesselam bu çocuk büyüdüğü zaman sizin kıyametiniz kopmuştur. Ey yani siz ölmüş olursunuz sizin kıyametiniz kopmuştur. Ayini bizden önceki neslin gittiği gibi veya onlardan önceki neslin gittiği gibi. Bunlara da biz orta e, kıyamet diye inşallah burada açıklamıştık.